Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor 24 Şubat 2012 Ne bugün? Olur mu Fahir? Ne? Özür evet. dilerim hemen tebe et terbiye, terbiye, terbiye. 23 Şubat Perşembe Aman bir günde benden olsun noktayım lafım olur aramızda Bugünü hiç yaşanmamış mı kabul edelim yani Bir günde bay hakkımızı kullanmış olalım bay yani. Niye öyle oldu ya tarihler şaştı Tarihler şaştı Hemen düzelt. tebe ettin Hemen tebe ettim, ettim için 23 Şubat 2012 Cuma sabahından Hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler e, gündemle dop karşınızda olmanın, haklı gururunu bir kez daha sizlerle yaşamanın e, coşkusunu e, içimizde hissetmenin verdiği haz adeta iliklerimize Top kadar al, işledi. Toparlıyoruz. Bari. İşledi, evet. Teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın. Sevgili Nizler, günaydın. günaydın. Ve bugün herkes olduğu gibi bizler de ilk olarak konumuzu neyle başlayalım diyoruz? Örüvizyon şarkımız. Nasıl öldü? Örüvizyon şarkısı hakkında yorum yapmaya kalmadıysa eğer biz de ee... bir de onları sesli olarak dile getirelim sesli olarak dile getirem. Herkes bir şeyler söyledi vallahi şarkı hakkında. Dün görücüye çıktı. Evet, evet. Ee, bu defın en çok kullanıldığı günlerden bir tanesi biliyorsun. Eurovision şarkısının e, seslendirildiği günüydü. gün. Evet. İlk. İlk. Cambo nama. Dün e, ilk defa işte basınla e, tanıtıldı. İşte Türkiye'ye tanıtıldı. Şarkı tanıtıldı. Evet. Şarkı tanıtıldı. E, Love me back şarkının adı. Yine İngilizce bir şarkıyla gidiyoruz. Ondan sonra. Sen izleyebildin mi şarkıyı? Ben sonra başka yollardan izledim. O anda, o esnada izleyemedim. YouTube'u falan gibi yollardan. YouTube'u gibi falan yollardan izleme şansına sahip oldum evet. Ben de son anda yakaladım televizyonda. Aa dedim bu ne? Ay, Aa bu ne? Falan. Aa ne kadar güzel falan filan derken şarkı bitti. Hmm. Yani bana böyle biraz gayet sevimli. Herkesin söylediği gibi Can Bono'ma gayet sevimli, sempatik. Ee, olduğu gibi hmm. samimi bir hmm. e, adam zaten onu biliyoruz. Sevgili dinleyiciler Oktaylar ama. şimdi pozitif pozitif şeyler duyacağız. Ee, yani ne, ne? şey öncesi hiç moral bozmaca yok. Gayet güzel. Tabii canım gayet güzel. Daha da değişir zaten. Koreografi falan filan da daha oturmamış. Onu olur daha otururuz. Şey yapar. Tamam güzel. Oraya danslar Şarkısı lazım işte. biraz danslar. E tamam onlar yapılır canım. Aa, daha ya bu şarkıyı... bir şey değil Oktay. Sesini inceltmeden sesimi inceltemiyorum zaten Fahim, evet ya, bu, olabilecek hani ben de. maksimum inceltmeni yaptım zaten ondan sonra e, beğenmiyorsun yani yani güzel önevizyon şarkı ya ama biri, böyle öyle... bir, bir patlamıyor şarkı ya ben öyle bir nakarat nakarat yok mu bu nerede nakarat hani falan diye öyle bir, bir şeyin eksikliği var Orada la falan bir şeyler var ya. Var var la lalala lalala var var doğru. kısmı. Gibi evet. E, ondan sonra patlayacak zaten ya. Gerçekten biliyorsun yani şapattamın. Ama hani işte diyorsun, şey patlayacak derken bir şarkı. Ya işte öyle ağzımız resmen bir parmak bal çalınıyor ki bal bu arada biliyorsun. 4 kilosuz sadece ve sadece 99 lira olduğu 99 için. 99 lira ve 100 lira olmak üzere. İki bir ayrı şu, modelimiz var. Daha geçen gün 5 kilosunu yapmış adamın biri geçen televizyon. Bu diyor. bir çılgınlık. Ticari daha, olarak evet. adeta bir çılgınlık. Nasıl oluyor daha dedim. Neyse bu bunu uzun uzun konuşalım. Böyle... İki arada bir derede de konuyu marka. geçiştirmeyelim. Ne diyorsun yani? Seveni var, sevmeyeni var. Seveni var, sevmeyeni var. Tam güzel böyle bir şey işi yapmış Can Bono'ma. Bu konu daha çok konuşulacağı benzer. Daha çok konuşulur tabii canım. Ee, yani bir böyle nefret edenler var, bir çok sevenler var. Hı hı. İkisinin arası da pek yok ama tam oralarda bir yerdeyim ben. Yani çok pozitif şeyler söyleyemeyeceğim için. Sen Ağzım sevmeyenlerden veriyor. misin? Sevmeme de değil de yani... Yani hakikaten... Sevmedin canım, sevmemişsin işte anladın. karşı şu pozisyondayım. Yani, yani. O yüzden hiç ağzımı açmayayım diye düşünüyorum. Ee, böyle şeylerde moral bozmamak lazım. Revizyona ee, gitmenin en e, e, değişik yanı, başka bir konuda olmaz bu. Herkesin bir görüş bildirme hakkı muhakkak. oluyor. Şu. Evet, evet. Revizyon şarkısı hakkında. Ee, yani o, o sınavı geçebiliyorsan zaten Eurovision'da da başarılı olacaksın demek. demektir. Demektir. Ne kadar güzel. Ee, Mesela o, o kızcağız geçemedi. Hangisi? Rimi Rimi Ley ile Rimi, Rimi Lay, evet şarkısıyla. Rimi Rimi Ley ile geçemedi. O, onun moral maç yansıdı. Belki Türkiye elemelerini geçti daha doğrusu. Türkiye'de yapılan eleştirileri geçemedi. Eleştirileri geçemedi. Yani evet. bırak yarı finale gitmeyi. Evet. Ee, öyle bir e, durum. Yani Bakalım yarı finale göreceğiz. gidemezsin demedim. Eleştirileri geçemezsin dedim. Ne kadar güzel Bakacağız. Söyledin. Bakacağız. Hatırlasın göreceğiz. hatırlasın can bonumu da. Başarılar diyelim. Başarılar dedim. Yani. Hakikaten son derece yeten. Yani bir sürü parçasını değil mi? Ee, ...seve seve dinliyorsun değil mi? Mesela neyi dinliyorsun? Meczubu Demet, dinliyor musun? Demet Akalın mesela şey demiş... ...dereceye... ...bazı ünlü isimlerin yorumları var Yorumlar, bakalım onlara. Evet. Biz biraz yavan kalıyoruz herhalde. <gülüyor> dereceye girersek ben harbi zevksizim demiş Demet Akalın. Hmm, dereceye Her girersek ben harbi zevksizim. Yani beğenmemiş. Hmm. Çok kötü demiş. Ondan sonra... E, ...başka Volkan Demirel... Bakayım. Volkan Demiral dediğimiz Fenerbahçe karıcısının mıydı Volkan Demiral? Büyük ihtimalle. <gülüyor> Bildiğim yok. Bana da öyle geliyor da. Sanatçı Volkan Demiral, Volkan. Öyle birileri de vardır Zahar var, Ünlü Volkan biri dediklerine göre. Davulcu var Volkan ama Volkan yok. Demiral bilmiyorum. Gayet eğlenceli olmuş başarılar Can Bonomo demiş kaleci olan. Eyvallah demiş Can Makan. Eyvallah. Galici olan Mukan bu. Kerem Görsev koreografi bir elden geçsin iyi bir derece alır. O ta, kahvenin kafadasın. Hakikaten. Yemin ediyorum Kerem Görsel koreografi Kerem görse daha dur ya daha durun. Kerem ne kafası Bek. ne kafası ne kafası bu? Kerem Görsev kafası. Yok aynı şeyi söylemiyoruz canım. Koreografi yani. elden geçsin demiş ben. Koreografi elden zaten dedi, dedim dedi. ben. Ha. Yani öyle bir şey. Ayşegül Adinç ben çok beğendim. Eğlence başlıyor demiş. Ondan sonra başka Göksel... Devam edeyim mi yorumlara? Şöyle bir, bir kalla bir... Arkadaki davulcu finalde de böyle gülerse kesin birinci oluruz demiş Göksel. Dün bu arada basın toplantısı ile biliyorsun tanıtıldı. Hı -hı. Ee, son yani okuduğum şeyler e, okuduklarım kadarıyla son derece iyi hazırlanmış basın toplantısını. İşte e, şarkı söylelerini söyleyenler internet sayfasında hem karaoke versiyonu hem işte şarkının e, orijinal stüdyo kaydı versiyonu falan böyle bir internet sitelerinde yayınlandı. İşte zaten birkaç kanal birden verdi TRT'nin kanalları. Evet. Ee, öyle bir iyi hazırlanma durumu var. Ama katılan ünlüler konusunda o toplantıya katılan ünlüler konusunda bir tartışma var. Kimler katıldı? Ee, Kimler katıldı? Muaziz Altınmeşe, <gülüyor> e, Belkıs Hakkale katılmış. Hmm. Benim okuduklarımdan Anladım. Tabii ki başka ünlerde vardır. Yani, açık büfe falan mı var? Yani, evet tabii canım öncesinde zaten kokteyli aynen. tipi bir şey varmış. Vardır bir bildikleri zağır diyorum yani. Yani ben onu, onu ben anne şey yapmadım. Ee, ama ha, Bülent Özveren tabii ki. Tabii ki. Bülent tabii Özveren. Bence esas onu söyleyecektim yani. Yılların kurdu. Ne oluracağını, ne olmayacağını gayet iyi biliyor. Valla burada söylüyormuş ama galiba unuttu mu? ki Ne yaptı? Nasıl tempoda bir şarkı olduğunu yani Yüksek tempoda, <gülüyor> alçak tempoda bir şarkı. Yüksek tempoda, düşük tempoda, orta tempoda bir şarkı diye. Evizyon şarkılarını öyle değerlendirir Bülent Özbera. Işığı Harika demiş bu sene. Bu Ya Doğrusu Can Mono, Mono şarkısı için. İlk 10 Garanti demiş. Bunu da nasıl söylüyorlar ben onu da anlamıyorum ya. Yani, yani ilk 10 Garanti tecrübe... işte, ilk İlk 3 Garanti falan... Ta bir sürü şey var yani. Hani normalde olmadığında bir mesela bir ürünün de garantisi şey oluyor. Olmadığında mesela iade ediyorsun, hı hı. bir şey yapıyorsun, paranı falan geri alıyorsun. O tip şeyler oluyor ya. Onun garantisi benim falan demiş mi Bülent Özgören? Gar şarkının garantisi mi? Hı hı. Öyle bilin? bir şey. Maalesef. Kesin garanti deyince hani bir şeye bağlamak lazım onun. Bence finale kalır demiş. Daha ne işte ya açık açık söylemiş. İşte, ha, Bence tamam. finale kalır demiş. Hala takdir etmek lazım böyle yorum yapabilir mi? Finale kalabilir. Sezen Sen Cumhur al? Ay ne demiş olabilir ne demiş olabilir? Hoş bir şeyler söylemişti. Bence sevmiştir o. Ne kadar nezih yorum yapmış. Genç arkadaşımız için hayırlı olsun tebrik ediyorum demiş. Dediği faiz. Nezihlik demiş. akıyor yani. Hakikaten o, öyle. Bir kavanoza doldursan e, ağzından taşar her taraflarımıza yapışır yani. O derece bir nezihlik var. E, Metin Özükü e var. Yorum, geçiniz, olarak. geçiniz, geçiniz. Biraz geçiniz. bir tek Metin Üzülkü okumadık yorumunu. <gülüyor> o, o, o, o da yani şansıya alırsa da son derece haklı. Hak söyle onu da söyle de bari bu konuyu kapatalım. Daha değişik geldi Şimdi bana Eurovision parçalarından. Var. Daha değişik geldi demiş. Aha. Biraz enerjisini düşük buldum demiş. Aa ah, işte. Al işte. Doğru. Yani Okuma, biraz öyle bir... Okumamamamamamızda bir şey varmış. <gülüyor> doğru. Neyse daha çok konuşuruz. Daha ya, çok konuşacağı benzeriz. O yüzden bugünlük Erevizyon konumuzun burada sonuna geldik. E, şimdi bambaşka dünyalara doğru yolculuğumuz başlıyor. Neydi bundan önceki? Dur Fahir. Hatırlıyor musun bundan önceki şey neydi? Neydi? Eurovizyon şarkımız. Geçen seneki mi? Hı hı. Geçen seneki tabii ki şey diyeyim işte. Neydi? <gülüyor> aynısını yaptım Vair yani grubun ve şarkının adını soruyorum <gülüyor> ya işte e, yüksek... yalnız aynısını yaptım bakayım pantolonla pantolon neyse onu hazır yüksek de. değil Yüksek sadakat değil mi sadakat şarkının adı neydi? Ee, neydi ya living living on it. my own değil ee... ya yine bir şarkıydı evet. tabii yani on yine böyle ya. bir şarkıydı Wee <gülüyor> hee falan öyle bir şeyler vardı. Vallahi onu hatırlamadım ya. Hatırlayamadık tane. değil mi onu ya? unutmuşuz Benim yüzümden. Üstüne sünger çekmişiz o, o tip olayların Halbuki ne kadar çok çaldık hiç değeri bilinmedi diye o şarkının. Yani öyle bir şey yapmıştık ama. İşte unutuyoruz hemen unutuyoruz. atıyoruz. Bu seni hastası oluyoruz hemen tüketiyoruz atıyoruz Keşke, ama da başarılı olmadı. Şimdi herkes bugün böyle bir Can Mono şarkısını çalacak belki de. Bize ee, gelmedi radyolarda. mi? Biz çalamayacağız mı? Biz yüksek kaç çalalım. Evet bir bakayım ben. Bir bak bakalım. Bir şey yapalım yani unut unutmuşuz. Bakayım, bak bakayım. Yok, yok mu? O zaman e, başka gündemle devam edelim. Gündemle devam edelim oktay. Yapacak başka bir şey. yok Şimdi geçen haftalarda bir biliyorsun. Bir saniye bir tane telefonumuz var galiba bir de evet galiba sevgili canım can arıyor Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aslı ben nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Aslı Hanım. Bizim o kafamızdaki soru işaretini gidereceksiniz galiba. Aynen öyle. Lividap diş şekeri. Ah, Lividap ya. Neydi? Lividap şekerin miydi? Hayır, Lividap. Yok yok. Neden den den den den den de Lividap diyordu. Neden den den den den den de Lividap. Ya bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Aslı Hanım. Ya çok heyecanlıyım. Ay çok heyecanlı. Hayır evlenecek misiniz bu hafta efendim? Hayır, hayır. kız hamileyim. Aa gerçekten mi? Aa bir dakika. Kız öyle söyler mi o hemen çar diye? Aslandı. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> Kimse yok. Aslan çok heyecanlanmayın. Kaç aylık hamilesiniz? Dur ya galiba hamileyim dedi. Nasıl galiba hamileyim? Daha hamileliğini yeni öğrendi. Galiba hamileyim dedi. Galiba mı dedi? Evet. Evet evet. Bir saniye ha. Ha. Sakinleşin bir Oturun aslan. Bir, bir oturun. Su falan var mı? Bir su içtirelim size. <gülüyor> Heyecanlanacak bir şey yok. Dünyada milyarlarca insan hamilelik sürecini yaşadı. Siz de onlardan birisiniz. Ne? Ee, ne zaman öğrendiniz daha doğrusu ne zaman galiba cümle kurdunuz ya da nereden evet. şüpheleniyorsunuz? Biraz önce öğrendim ona gidip kan testi yaptıracağım. Aa. <gülüyor> Aa, <gülüyor> te çok tebrik ederiz ya. Aslanım tebrik ederiz de eşinize partenizi söylediniz mi? Kan testi yaptırmadan aramak istemiyorum onu. İyi oldu. Tabi bize söyledi. Bunu öğrenen ilk erkekler olmamız bize ayrıca gurur verdi tabii ki. O, o evet. sizi çok seviyor. Ben sizi iki sene önce aramıştım doğum günümü kutlamana için. Ay, unutmuştum. A, a, Sonra kızmıştım geri size unuttunuz diye. Ay, ay çok özledim. Valla çok güzel. Aslı Hanım. Ama çok sevindik ya gerçekten. Valla çok sevindik ha. Ama söz verin e, isim isim ne koyacaksınız? En azından aklınızdan geçen bir isim varmış. O kadar geçiyordur. Ben öyle tahmin Aşkısı. ediyorum. Bahir Oktay ya da Ege dermişim. Dermişim dediniz. Ay, çok güzel gerçekten. <gülüyor> Peki, Peki, çalışmalar devam, devam ediyor muydu Aslı Hanım? Evet, bir senedir neredeyse... Çalışıyoruz. 5 senedir falan evliyiz evet istiyorduk. Tamam, ben evet. artık böyle umutsuzluğa düşmeye başlamıştım. Yok o canım, aa, vallahi süper haber o zaman. Ama çok güzel oldu ya, eşinizin adı ne? Ee, Serkan. Serkan Bey! Aslı Hanım Hayır bir şey diyeceğim Bu sizin kıskandığınız şey, taklisini yapan Azki Memnu'daki Aa, evet. Anladım Aa. Güneşli bir e, Viyana sabahına evet, evet, evet Viyana sabahına uyanıyorum diye e, takliti yapan o benim eşim Her sabah size de yapıyor mu? Öyle öyle mi tavladı sizi? <gülüyor> Yok o ben uyanmamış oluyorum görmüyorum onu. <gülüyor> Kendi kendine aynada yapıyormuş Serkan. Öyle çalışmış çalışmış <gülüyor> radyolara çıkmış ondan sonra. Aslı nerede Asl yapıyordu nereden dinledin? Aslı uyurken çalışmış çalışmış. Ama tabii ki ikisinin birlikte e, uyanık olduğu zamanlarda varmış <gülüyor> anladığımız <gülüyor> kadarıyla. Evet. Aslı hanım e, bu güzel haberi bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Valla çok mutlu olduk <gülüyor> ya. ya böyle yani bir yerlere bağır park vardı. E bağır o zaman <gülüyor> hadi. Ya i̇nşallah kan testini aldıktan Hadi sonra... O zaman, tamam, kan testini aldıktan sonra yarın bağırırsınız artık. Ya da istediğiniz zaman bize yarına, bağırabilirsiniz. Yarına kalmaz herhalde ya. Ne zaman yani yapacaksınız kan testini? Bir saate falan öyle. E tamam biz, bizim programımız olur. ona kadar devam ediyor. Arayın bizi. Biliyorum. Tamam tamam. Tamam. tamam. Aslan tamam. çok teşekkür ediyoruz. Hadi ya hayırlısı olsun ne diyelim ya. vallahi çok ben sevindik. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim paylaştığınız için. Hoşçakalın. Hayır, ya, ya, vallahi çok sevindik. Hadi güle güle. Hamilelik paylaşınca güzel. Na -na -na -na -na -na -na. Evet Oktay istersen... Faile hamilelik coşkusu. <gülüyor> fahir, fahir, ay, şu anda benim yani gerçekten şu anda... E... Şu anda biraz bir zamana ihtiyacım var Faiz. Bu haber çok apansız, <gülüyor> apansız, apansız geldi. Apansız. Yani. Aniden, aniden bizi adeta şey yakaladı. Nasıl yakaladı bizi? Hazırlıksız yakaladı. Hazırlıksız yakaladı. O zaman ne diyoruz? Ee, biraz bir şey yapalım, toplayalım ya. Biraz kendimizi toplayın sevgili dinleyiciler. Siz de kendinizi toplayın. Herkes bakarak olsun. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 23 Şubat 2012, Cuma sabahından bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Gündeme Herkes, dair evet herkesin Evet söyle. Herkesin zorunda mıyım dediği bir ortamda, ortamda. Mark Antoni zorunda mıyım acaba diyerek başka bir şekilde sordu yani. Hakikaten çok gündemi takip ederek Fahir bugün etkili etkili yayınını dikkatlerden kaçmadım doğrusu. Estağfurullah etkili yayıncılık bizim düsturumuzdur. Ben göbek adını dinmişti diye düşünmüştüm. O da olabilir. Kısa, kısalıyor, kısalıyor. Ne kısalıyor olabilir? Ne kısalıyor, nasıl? Günler, hayır tabii ki günler. Hayır. O, ne kısalıyor olabilir? Günler. Askerlik değil. E, değil, kısalan başka şeyimiz var. Boyumuz olabilir. Değil, hayır. E, kısalan bir şeyler. Yıl yıl değişen bir şey bu. Yıl yıl değişen bir şey. Neyimiz kısalabilir, neyiz? Geçen var? haftalarda ne oldu? Ne haftaları yapıldı? Ne haftaları Geçen yapıldı? Geçen haftalarda. E, yerli moda haftası. Değil, hayır. Değil, e, hem İstanbul'da hem New York'ta moda oldu. Moda haftası. Moda haftaları ne o zaman? Ne kısalmış olabilir Etekler. Etek boyları, Etekler evet kısalıyor. etek boyları kısalmış olabilir. Etekler kısalıyor! İkinci... E, bir coşku yarattı tabii. İkinci yani. coşkulu haberimizi verdik. E, bir Aslı Asla Serkan çiftinin hamileliğini burada bağırdık. O çifte ait ee, oluyor değil mi hamilelik? Tabii yani en azından e, yani erkek tarafının Serkan o, o noktada bir şey oluyor. Evlilik, evlilik konuş... töreni diyebiliyoruz da e, hamilelikleri aynı şekilde paylaşılıyor değil mi? Tabii yani o işte dediğim gibi yani dün de konuştuğumuz gibi erkek tarafının rolünün olduğu Ender noktalardan bir tanesi. O yüzden e, beraber demek lazım var mı telefonu uzman. yok yok yok. Ee, o i̇kinci haberimizde çıvırtkallını yaptığımız haberde moda haftasında etek boyları 2012'de kısalacakmış. Ee, kısalacak ne olacak da, peki? Ne kadar kısalacak oktay? Vallahi biraz biraz kısalacak demişler. Ee, 25 tasarımcından 2092 kıyafetten yapılan hesaplamalara göre Etek, etek boyları kısalmış. Etek boyları ile niye bu kadar ilgili peki bu insanlar? Çünkü 1926'dan bu yana... Etek boyları e... ilk kez kısaldı. Çünkü hep uzadı, hep uzadı. Yo, hayır. Etek Yok canım, kısaldı, uzadı, kısaldı, uzadı falan ama Aha. bir şeyi gösteriyor. O yüzden de bir araştırma e, şirkete Kriz mi geliyor, ne? Evet, doğru söylüyorsun Fahir. Ekonomik e, şeylerden haber veriyor. Ekonomik göstergeler gibi düşünüyor, düşünüyor o yani. Lan oradaki iki santim kumaşın mı şeyini yapıyoruz, hesabını yapıyoruz. Şimdi konuş tutmasınlar beni. Etek e, lanlan dolu konuşacaksa evet, konuşma faire. <gülüyor> etek boyu göstergesi deniyor bunu, bu teorinin temelleri dediğim gibi 1920'lere dayanıyor. Çok mantıklı ya. E, ete, endeksin hesaplanmasında etek boyunun yerden bel kısmına kadar olan uzunluğunun yüzdesi bulunarak belirleniyor. Buna göre etek boyu ne kadar kısalırsa endeks o kadar yükseliyor. Yani ha, iyi bir şey. Ha iyi bir şey. Öyle diyorlar. Aman be bende kriz geldi. Çünkü bana da çok saçma geliyordu ya. Kriz değil ya. Kriz değil. Tam tersi. Refaha de. eriyoruz. Tabi yani. tabii. Endeksin artması ekonomi için iyi haber. Onu biliyoruz. Ee, ondan sonra bu. Ya yani borsadaki yatırımcı bir müjdeyi de vermiş olduk. Tamam. Ne tip bir borsa? Ne borsa? New York borsası mı? Ne nedir dünya imalat endüstrisi? Onlar hakkında çok ayrıntı yok. Ya İstanbul olduğuna göre İstanbul menkul kıymetler borsası. Ekonomik aktivite hızlanacak, bol bol <gülüyor> hızlanacak, etek boyları kısılınca. Bol artık... bol alış yapın diyorsunuz yani. yani. Alışma yapılacak, ne tip bir şey yapılacak, artık satışma yapılacak, bir işlem hacmi artacak falan filan demişler. Ee, Ay çok o... sevindim ya. Valla öyle ya. yani, yani bu. Çifte, çifte bayram gibi bir şey bu Demek yani. Demek ki ne çıktı yani moda sadece insanın kendine yakışanı giymesi Gimesi değilmiş. Değilmişti. Ortaya çıktı yani bu e, araştırmayla. E, bakalım 2012'de işler iyi gidecek demiş modacılar. Hatta ekonomik olarak. Hep öyle düşünüyordum ben de Oktay. Hep öyle düşünüyordum. 2012'de bir şeyler değişiyor. Valla ekonomik göstergelerimize bakıyorum üçümüzün. Şu ana kadar etek boyları valla paçamızdan akıyor. Yani paçamızdan akıyor evet ya. Yani. <gülüyor> etek boyu. Yani... Kafamıza çıktı yani. Hatta... <gülüyor> Şöyle bir toparlasak iyi olur. Çünkü basıp düşeceğiz falan diye çok korkuyorum yani. Ya evet tabii etek deyince yani erkek kadın. Fark etmiyor yani. Ya para yani, mefhumunu kaybeder mi insan? Kaybettin sonra ya. Etek etektir. O yüzden e, doğru diyorsun. Faiz. Bakalım al, bakacağız o zaman. Bakarak olacağız. Lütfen herkes de bir eteklerini şey yapsın. Ekonomiyi biraz düzeltmek istiyorsak. Ekonomiyi canlandır diye bir kampanya vardı ya. Öyle bir kampanya mı vardı? İşte ekonomiyi canlandır. Alışveriş iyidir. Biraz ekonomiye can verir falan ha, diyor ya. He. Hanımefendiler şöyle acık ya. Bir santim bir nebze olsun biz de bir nefes alalım. Etekler acık bir yukarı. acık birazcık şey yaparlarsa... Belki bambaşka bir dünyaya merhaba diyeceğiz yarın sabah. Çok güzel. Çok güzel. Umut dolu bir e, bakış açısı Fahir. Can Bonomo'da ilk ona girdi de Değmeyin keyfimiz artık. E, onun dışında şöyle bir hızlı hızlı bakalım o zaman. Hızlı hızlı bakalım. E, dünya gündemine. Bir fotoğraf konuşuldu. Daha önce de konuşmuştuk ya biz. E, böyle fotoğraf, anlık fotoğraflar çekiliyor. Ondan sonra kim kimin neresine baktı? Kim kimi dikizledi falan filan diye. Fotoğraftan şey sanatı tamam. Dün de dünya e, gündemi. E, ...Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın kocasının... E, ...Finlandiya Cumhurbaşkanı... Adamın vasfına bak. <gülüyor> efendim tamam, ...Ben Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı... ...Beviyer efendim. <gülüyor> Canım başka vasıfları da vardır. Sen niye bitirdin adamı ya? ya? Vardır başka vasıfları da... ...Biz Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan tanıyoruz kendisini. Oğlum Finlandiyalılar da enişte diyorlar mı? E, enişte diyorlarmış. Yani, milli enişte diyorlarmış. Ya, milli enişte falan ancak böyle olunur. Daha ne olacak... Finlandiya'da milli lafı bilmiyorum. Var mı yani? <gülüyor> Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın kocası e, Danimarka'da eşi ve kendisi onuruna verilen Kraliyet Yemeni'nde yanında oturan Prenses Mary'nin Nere Nereleri, Bak, nere bakmış. Uzun uzun da bakmış. Uz, dalmış gitmiş yani. Şimdi, Adeta kendini kaybetmiş. Vallahi böyle bir şey var ya. Herkes de bunun hakkında yani nasıl Jambono mu ve şarkısı, ölüm bize şarkımız hakkında konuşuluyor bizim. Herkes de bu fotoğraf hakkında, bu görüntüler hakkında. <gülüyor> hangi şarkı aklına geldi bu fotoğrafın üstüne? Fonda hangi şarkı çalabilir? Sevgi <gülüyor> dinliyor. Bunu söyleyemiyoruz. Aslında söylenebilir. Zamanda <gülüyor> radyoda çalmış bir şarkıdır bu. <gülüyor> evet evet, evet. kulaklarının çındadığım sevgili Tamer'in Tamer şarkısıydı. Sevgili Tamer'in şarkısıydı Onu bir kez daha anmış olalım. Anmış olalım. Biraz daha söylese Fahir. Merhaba. Merhaba. Prenses Meri'nin göğüs dekoltesine baka kaldı ee, demiş. Görüntüler internette rekor da Kolyeye bakıyordum ben ya kolyeye bakıyordum demiş. Bir de açıklama yapmış. Finan çünkü şey yok ya mesela bizde olsa... Öyle demokrasi şey deme gelmez Oktar. yani. Ok da demokrasi mi yok? Yok yok açlar aç aç. aç Haberi, habere açlar ya. Vallahi bu tip yemekler. Cumhurbaşkanının işte. kocasına bakarsa habere falan değil Başka şey açmış. Hasret kaldım. Hasret kaldım. Hasret ka. 63 yaşındaki ara yavrinin bu bakışını televizyonlarda. Ama yakalamış. onun da tam zamanı yani. <gülüyor> tam zamanı. Meri durumu fark etmiş ha. prenses. Hı. Bundan sonra ani bir dönüş yapmış. Alıyorsun sen de? böyle bir Nereye bakıyorsun sen de? <gülüyor> bir, bir takım iğrenç gönücüler yani. Ay ay vallahi bilmem. Korkutma falan filan. Kafasını çevirip tavandaki işlemelere bakmış ondan <gülüyor> yani. Ben böyle meraklısıyımdır. Bakın işlemelerde de altın varak değil mi? Prenses de hızlıca elleriyle hemen kapatmış. Ee, elleriyle nasıl? Bölgesi. Yani o zaman prenseste de maşallah. Ee, yani elleriyle kapatacak düzeydeyse çünkü bir elini şöyle koyarsan hafif yarım el koysa yeter. Tabii. Bir de öyle. oturuyor yani hani böyle bir yer süpürse bir şey olsa falan filan kapatsın. Ama otururken kapatması da son derece rahatsızlık verici bir şey. Yani kadına bir kere rahatsızlık Kadın, verici yazık, bir şey. Yazık yazık yazık yazık. Ben sana Cumhurbaşkanı kocası olamazsın Olamazsın Adam olamazsın dedim. Hemen tavalara, tavanlara bakmak nedir ya? Tavanlardaki işlemelere bakmak. Arada da ıslık çalmaya başlamış. Bir, ufak ufak. <gülüyor> Tam Cumhurbaşkanı çalmış. kocası olacak adamsın Oktay. <gülüyor> Valla görseniz var ya hiç yani alt bunu, etmiş adam. Bunu çalmamış ya Faiz, sen de ne yaptın ya? Ne yaptım ben ya Adama ben... saydırdık saydırdık bana bir laf ettin yani. Adama saydırdın. Gider ayak. Estağfurullah sana hiç lafımız yok. Mademazel lafu bundan sonra kullanılmıyor Fransa'da. Mes Resmi yazışmalarda e, genç kız ve kadınlar için kullanılan mademazel sıfatı kaldırılıyor bundan sonra. Ayağa kalkmamış mı Fransa? Nasıl kalkar mademazel lafu falan diye. Olur mu kalksın diye ayaktaydı zaten ya. Ha evet tamam. Başbakanlık ediyorum. ilgili makamlara genelge göndermiş. Madame sıfatı bundan sonra Madame ve Monsieur, Monsieur <gülüyor> sıfatı. E, Ayrımcılığa son Kadınlara ha, yönelik ayrımcılık bir politika olduğu gerekçesiyle zaten uzun süre sürüyor, konuşuluyordu İyi bakalım hayırlı uğurlu olsun E böyle şey mis misis falan hadiseleri de İngiltere'de kalktı mı? Orada kalkmadık galiba resmi yazışmalar çünkü baya oldu ben bir resmi yazışma yapalı onlarla e, Son dönemde ne oldu zaten bilmiyorum Zaten çağır fay. bir insanla konuşurken evliliğini ya da şeyini belirtmek ne demek yani? ön planı çıkarmaya çalışmak ne demek yani çok ayıp şeyler yani öyle bir e, durum var Fransa'da hey gidi be matmazel artık yani matmazel lafını duyamayacak mıyız oktay duyamayacağız ya matmazel diye bir şey yok öyle bir şey diyeceksin matmazel diye bir şey kalmadı madem madem diyeceksin ya Madam diyeceğiz Monsieur diyeceğiz Mösyö öyle gelip geçecek veya senior diyeceğiz mesela başka ülkelerde de çeşit çeşit tabir var var tabi olmaz mı Var tabii. Var mı senin vereceğin haber? Ve Peki, var, tabii. Müzik dünyasının önemli ödüllerinden e, kabul edilen Brit müzik ödülleri... ...önceki akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da dağıtıldı. Gene Adel en iyi kadın şarkıcı, en iyi albüm ödüllerini aldı falan. Tam konuşması sırasında da sunucu e, birazcık şey yapınca... ...ne derler ona, James Corden töreni devam etmek için şarkıcının sözünü... ...acık böyle kesmeye çalışınca... Bunu... Valla kesince... Valla. E, 4 kilosu 100 lira. <gülüyor> evet. E, Adele de ona bir el işareti yapmış... Hareket çekip öyle inmiş sahneden. Sahneden öyle miydim? Sen böyle inince bütün herkes salondaki binlerce. Buz kesti diyebilir miyiz? Yok, buz kesmemiş şey diye dönmüşler. Bol ödül ödüleşim arttı, değil mi? Döndü, herkes birbirine iki bin kişi. O otel ödül ödüleşim arttı, değil mi? Yani ödül ödüller ödül ödüleşim arttı. Halbuki orada bir izlet altın meşe olsa mesela hemen ortalığı şey yapar. E, yumuşatır havayı, o gergin havayı yumuşatır. Mükemmel bir çözüm olur. Yani hani en başta yayınımızın başında sormuştuk ünlüler. E, ne arıyor, ne Ölçünün arıyor orada? Şarkısındaki... E, e... Ünlüler İzzet Altın Meşe, niye gitti acaba falan diye. işte bu, bu. Bu evet, tip tabii. gerginlikleri yok etmek için. En, en bir büyünün olması lazım işte. Öyle ben bir gerginlik olsa İzzet Altın şeyi görsem hemen unuturum gerginliği. Çok ciddi söylüyorum. Bir de Türk'ü patlattı mı? düğü -gü gümeli dügümeli. Bitti gitti ya. Bitti gitti. Yani o tip ünlülerin şeyi yok. Eli yok bu tip törenlerde İngiltere'de Amerika'da falan. Böyle bir yani mesela çağırıyorlar ama. Öyle sorumluluk da almak istemiyor o büyükler. Kültürmeseniz. Yani kültürmeseniz. Kültürmeseniz. Öyle bir şey var. E, sinirlenmiş yani Adela. E hani bırakmıştı niye sahnede kalmak istemiş? Ya işte ödülleri toparlıyor ya şimdi. Bıraktım diyor da yani var olan şey. Ne, çeklerini tahsil etmek gibi bir şey. Aynı şey ticarette de var. zamanda yapmış. Onların şeylerini topluyor şimdi. Bunları demiş bir stok yapayım. 3 yıl 5 yıl idare eder ben. Beyimle beraber mutlu huzurlu bir süre yaşayacağım demiş. Adela'nın yani. aldığı ödülleri çek tahsilleri hatına benzeten Fahir Öğünç. Esnaflıktan gözaltına alındı. <gülüyor> Valla çek kanunundan dolayı artık kapse girme kalktı ama galiba beni alacaklar yani. Bir şeye dayandırmaları gerekiyor. Obama'dan da blues show. Bu sefer de blues... E Blues'un hastasıyım demiş. Sweet Home Chicago adlı blues eserinin bir bölümünü seslendirmiş. Obama'da iyi çalayım şey yapacak. Çalayım mı ister misin? Ha. Sweet Home Chicago çalayım mı? Chicago'yu çal. Alabama'yı çal. Bir şeyi çalıştır işte Faiz. Sweet Chicago. Sweet Home Chicago. Sweet Home Chicago. Evet sen şöyle bu arada şimdi sevgili dinleyicilerimize de söyleyelim ben birazdan sınav için huzurlarınızdan ayrılmak üzere yola doğru çıkacağım. Çok önemli biraz, bir sınavım var. Belki de erken veda edeceğiz dur bakalım. Evet Blues Brothers Sweet Home Chicago bundan başka kim ister yani?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 Modern sabahlar soner soner